fal bakılan kafede çalışmak caiz mi? Evet. Tabi fal bakmak haram. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Bukhari Müslüm'de geçen bir hadisi var, buyuruyor ki peygamberimiz men etekahinen fasaddaqavu fakat kefara bime unzil ale Muhammed. Bir insan bir kahine gitse, kahin gelecekle ilgili haber veren kimse demek. Bu fal bakma şeklinde olabilir, yıldızname bakma şeklinde olabilir. Başka şekilde bir şey olabilir. Yani gaybı bildiğini iddia eden bir kimsenin yanına gidip